السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول في أمر غالب أمر غالب درس من الأجفة أجفة غير أمر غالبين درس ليا قول والأصل ليا قبل وفي المخاطب المخاطبين درس قول والأصل أقبل فنقلت حركة الواعي وعب الحركة سلعب الله إلى القاف القافة وحذفت الواعي وعب حسفة لسكونها ساكن وضوء kesukun lamı ve lam vaslının olduğu için apa dide'l hemze bir hareket mekafi kaf kaf Ya dersin. tane tane yapalım abi. Şimdi ne yaptık? O zaman nereye geldik? Ecvef olan fiillerin yani ortası olan fiillerin hazırı, nehi Dedi ki bize diyor ki ne işlem yapıldığını anlamak açısından kul başka ne örnek verdi? Ee petakulu fi emril gayib liyaqul ve fi muhatabi kul yus biyaqul mesela bir hiç gayip olan birine emretmek istiyorum. Emrediyib yapacağım diyorum liyaqul. Ee diyorum. Peki bunların aslı ne? Bunun aslı aslı bunun aslı ne? qawala. Doğru mu? qawala ne olması lazım? uq Nasara yani soru un sur gibi okul Aslı okul Vav, muharek kendinden önceki harf hem sakin hem de sahih. kaf bunun harekесini ne yaptım bunu aktardım ne oldu okul oldu Ukul. doğru mu doğru mu okul oldu şimdi biz bu elif elifi buraya niye getirmiştik hemzeyi vasıla bizim buraya getirme nedenimiz neydi e, kaf, e, sakin olduğundan dolayı başka bir tane hemze getirmiştik, emir e, ifade edilsin için. Tamam. Biz demiştik ki, bir muzarayı önümüze koyarız emir yapacağımız zaman. Fiil-i muzarat harfini atarız. Muzarahat harfine attıktan sonra, eğer ilk harf sakinse başına hemze-i getiriz. getiririz. Aynur fiil, eğer damme ise damme, o elife damme koyarız. Eğer kesra ve yavut ise kesre koyarız dedik. Doğru mu? Fakat eğer müzaraat harfini attıktan sonra eğer fiilin ilk harfi harekeli başlıyorsa hemzeye ihtiyacımız olmadığı için olduğu gibi okur, sonu vakf üzerine memni yaparız, bitti. Ne gibi? Mesela tefa'ale yetefa'alu, tefa'al gibi değil mi? Dedik. Şimdi biz bunu o zaman buraya arzi bir durumdan dolayı getirmiştik. Arzi durum ne? Kaf, yani müzaraat harfini yakuludan, müzaraat harfini attığımızda bu kafın hareketsizliğinden dolayı, güzel. Bunu o zaman şimdi hareket geldi kafa, Kafa hareket geldiyse o zaman elif gitti. Geriye ne kaldı? Kul kaldı. Kul. Vav sakin, lam sakin. İkisi bir arada olmayacağına göre ne yaptık? Bunu götürdük. Vav'ı götürdük. Geriye ne kaldı? Geriye kul kaldı. Kul. Mesela aynısını kâne'den verecek olsak. Kâne. Bir de yekûn. Asrı ne kim söyleyecek? Yekunu. Değil mi? Yek u. -u ...nu. Kyoğana yekunu. Yeku, yekunu. Yan söyle yekunu. Yeku. Biz bunu şey yapmak istediğimizde, emre çevirmek istediğimizde ne yapıyoruz? Diyoruz ki, yayı attır. Yayı geriye geriyene kaldı, çap kaldı. Çap sakin, sakinle başlamayacağı için başına elif getireceğim. Ne oldu? Ek ''Uğun'' oldu. ''Uğun'' Doğru mu? Asıl ''Uğun'' ''Vav'' wow. Harekeli. Kendinden önceki harf hem sakin hem de hem say <gülüyor> ne yapacağım? Bunun harekesini buna nakledeceğim. Ne oldu? ''Uğun'' oldu. Doğru mu? ''Uğun'' Bu elif neydi burada? ''Emze-i Vassal'' Sebep de? Kelimeye sakinle başlamayalım diye. Kelimenin sakinlik durumu bittiğine göre bu emzeye ihtiyacımız kalmadı. Bunu da attım. Ne kaldı? Kul kaldı geriye. İki tane sakin yan yana geldiğinde bir tanesini götürdüm. Geriye kul kaldı. Kulu kim çekecek? Kul. Kula, kulu, kuli, kula, kunde. Kul ne? Tamam. Kulu kim çekecek? Kul. kul kula, kulu, kuli. Sıbâkul. Tamam. Bir de neyi verdi bize örnek? Li-yakul'u verdi. li liyakul. Bu da emri gayb. Liyakun, li-yakul. li gibi. Li-yakul. Asli, bunu kim söyleyecek? Aslı. Li-yakul. Li-yakul. Li-yakul Liyansu gibi değil mi? Vav. Wow. Bu da harik. Ma kabre hem sahih hem de sakin bunu harekesini buna verdik Geriye ne kaldı liye kul kaldı. Ne yaptık? İki tane sakin üzerine geldiği için bir tanesini götürdük. Geriye liye kul kaldı. Ayrıca liye kul, ayrıca liye bi' hepsi böyle. Devam edelim. E söyle fil dersin. dersin. döndü. Bunu tesniye çevireceğimiz zaman ne diyoruz? Tesniye çevireceğimiz zaman. Kule. Kul kula Örnek verecek olan var mı? Ula Kur'an-ı Kerim'den veya hadislerden veya Arap şiirinde. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا نَيَّا Allah Celle, Musa ile Harun'a emrettiğinde ne diyor? Peki bu vav niye geldi? Biz kul dediğimiz zaman bu vav'ı niye götürmüştük? Kim söyleyecek? İki sakinlerler geldiğinden dolayı. Lam da sakin, vav da sakin. Biz bunu tesniğe çevirdiğimiz zaman ne diyoruz? Normalde bizim ne dememiz lazım? Kulâni dememiz lazım. Çünkü tesniğe davet etmesi için ne gelmesi lazım? Elif'ün gelmesi lazım. Niye buradaki nuru düşürdük peki biz? dediğimiz dediğimizdeki nuru düşürdük. Çünkü, çünkü bunun mezun olduğuna derler etsin diye. <gülüyor> doğru mu? Emin fiili zaten meczum değil midir? Meczumdur. Cezb olduğu zaman sondaki nuru düşürmez mi? Sondaki nuru düşürür. Bunun gittiği <gülüyor> geriye قولا kaldı. Bizim bu vağ'ı müfredde hasbetmemizin illeti olan iki tane sakinin yan yana gelmesi illeti ortadan kalktı. Çünkü lan hareketlendi, artık ortada iki tane sakin yok. Biri sakin, biri hareketli. Öyleyse ne yaptık tekrar? Asla döndük, vağ'ı ortaya çıkardık. Çekerken de ne diyoruz? قُل! Kul. qula qulu, quli, qula قُلْنَ Tamam Nerede tekrar kaynakların aslına döndük o zaman çekimde? Cem-i bak ne dedik, kul ne dedik. Doğru mu? Vab niye gittiğine, çünkü lan cem-i olduğundan dolayı sakin oldu. Lam sakin olunca, vab da sakin, lam da sakin, vabı tekrardan düşürdü. Diğerlerine ihtiyaç kalmadığı için vabı tekrardan geri getirdik. kul, kulâ Qulu, Quli, kulâ kulne, kun, kunâ Qunu, kunî Quna, kulne. Doğru edelim widehat'u fi'l-emr-in naqis emrinde dersin u'udu ve yermi dersin. Fi'l-emr-i muhatab dersin ve dersin. Bi hal ve l-ya'in bab-ı beyan hasil ile. çünkü cezmi Sukutu l lam Tamam. Şimdi geldik? elmi bi yazu bi yerbi Başka bunların nehi neli hazır? la tazu la tazu Bir de la la Bak farkındaysanız bu kelimelerin hepsinde e, emir halinde veya neyi halinde fil muzari ne oluyor? Meczum oluyor. Değil mi? Ve bunların meczum olduğunun alameti ise sonlarındaki illet harfinin düşmesi. Bunların meczum olduklarının alameti sondaki illet harfinin düşmesi. Burada o zaman ne yok? Burada ihlemle alakalı bir kuraldan ziyade burada tahivle alakalı, yarabla alakalı bir kural var. Ne diyoruz? O huzur fiyer emrin ala Değil mi? <gülüyor> Hasfi harfin illet ediyoruz. İllet harfinin hasf olması üzerine memnidir. Ne demek bu? İllet harfinin has olması üzerine memnidir. Yani hangi hal olursa olsun sonra illetli olan bir fiil emin noktasında vakı olursa onun illet harfi düşer demektir. Tamam? <gülüyor> Kim çekecek peki bunları? illetli haliyle? Uzu uzu ver, uzu Ozu Ozu'na. Ozu. Ozu tamam, 20'yi çek. 20, 20 ya, 20 yu. Hım. Tamam. Devam evet. edelim. Vafin nahisi, vafin vavlı nafislarda toqra bulvau ya. Bir usta تقريبا toqladı vav'u vav qalb edilir. Ya fil müstakbeli, müstakbelde, vel amni emrede, vel neyli neyhide, ve neyli meşgulâti, meşgul neyhiderde. çünkü onlar kuru'ul madî, madî'nin kuruudur. Ve fil madî'l meşgul, madî meşgulde ise, yasîrul dönüşür. uygun olduğu için, ve kisâli mâkabdâhâ, ve ki keserli olduğu için. Nâh'u guzîhâ, guzîhîhâ, guzîhîhâ, guzîhîhâ, ne oldu o zaman şimdi dedi ki وَفِى النَّاقِسِ الْوَاو۪يۜ Sonu vav olan, nakıs olan fiillerde تُقْلَهُ الْوَاوۜ يَاً Vav, yaya döner. Vav, yaya döner. Niye? Nerede? فِى المُستَقْبَلِينَ Mustakbelden. Başka? Emri Emirde. ve nehy, نَهْي'de. Hangi emir ve nehide? الْمَشْهُولَاتِ Meçhul olanlarında döner. Sebep? لِأَنَّهُنَّ فُرُوعُ <الْماضي> ''Çünkü onlar mazinin fer'idirler.'' Yani mazi neyse, mazide nasıl dönüyorsa, mesela biz Gazewe'yi şeye çevirdiğimizde, Binani Meçhule'ye çevirdiğimizde ne demiştik? Gazewe. Doğru mu? Bunu ne yapacağız demiştik, Binani Meçhule'yi çevirdiğimizde? Guziwe. Vav Neye dönüştü Vav? Bu hareketle buna zaten müsait. Müsait olmasının sebebi de ne? Çünkü e, fil-i mazi yasama ne üzere mebli? Fetha üzere mebli. Fetha da buna uygun olduğu için, yaya uygun olduğu için hali üzerinden kaldı. Doğru mu? Guziye. Herkese diyor meçhuller, em, emir meçhul. ondan sonra e, nehi meçhull, ondan sonra şey meçhull, e, mustakbel, fil-i muzahirinin meçhullünde. Bunlar mazinin ferhi oldukları için, yani Fi'l-i mazideki bina'i ve çüluf fer'i oldukları için orada da aynı bunlar gibi tekrardan yaya dönüşür diye. Ve fi'l-i meçhuli mazim meçhulde ise yasîru'l-vâv yâen vâv yaya dönüşür. Niye? Li-tatarrufiha ve inkisârı Burada anlattığımız gibi. Tamam? Nahvu gûziye ve'l-aslu Okuyalım ve. Bu hayalım abi. <gülüyor> Misal motel'e <muhtaneme> gel ve misale gelince, etes kutusu o fiyati, fiilin faul fiilin fazla düşer, ve emir emirde, ve nehir el maruf olanlarda. Yani maruftan kasıt? Meçul olmayan. <gülüyor> Binay marulum olanlar değil mi? Binay meçul olmayanlar. Evet. İle kenefa, fiili olduğu zaman, fiili olduğu zaman düşer. 1. fe'ale yesaidu bi ayn fil madi madi da aynu ve kesrihi hatul gabil mudari ise kesreli olması rahu ve aade yaidu 2. fe'ale yef'alu bi ayn fil madi ve mudari da aynu fi'li fe'alu olması ve haba yahbu gibi 3. fa'i ve sa'ile yef'alu ayni fil madi vel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 mudarede nefet halı olması ile min laf zeyni iki lafızda düşer. nahu veti'e yata'u ve si'a yasa'u Şimdi üç e, misal olan fiilin ahkamına geçtik. Misal olan fiilin ahkamına geçtik. Misal neydi misalden kastımız? Tarifeli, ehliyetli olan. Tamam. Dedi ki <gülüyor> üç tane bab var. Misal olan fiil bu üç tane bakta vati olursa, bunun ee, illet harfi nerede düşer? 1. Muzaride, 2. Emirde, 3. Nehide. Ama hangi muzari emir ve nehide? Binâ-i olanlarda. Tamam? O zaman bir tane daha kural öğrenmiş olduk. Kuralımız ne? Misal olan bir fiil, zikredeceğimiz üç baktan herhangi birinden vati olur ve binâ-i olursa, onun e, iler harfi muzaride, emirde ve nehiyle düşer. Örnek, birinci bab hangisi? Zarabe yadribu babı değil mi? Faale yef'ilu babı. Yani kaçıncı bab? İkinci bab. Örnek buna neyi verebiliriz? Veale ye'ilu. Başka? Başka örnek verecek var mı? Vaade ya idu. Nasıl çekeceğiz bunu o zaman? Hiç kab yok çekeceğiz. Ya La la la la la la Tamam? Şey çevirecek olursam ama mesela bak burada dedi ki hepsinden ne olacak? Binay-i olacak. Binay-i meçhile çevir. وَعَدَ يَعِدُكَنْ وُعِدَ يُعَدُ Olacak. Tamam. Tekrardan vab geri geldi. Binay-i meçhile olduğu zaman. Anlaşıldı. Sadece ne diyeceğiz o zaman? Binay-i olanların muzaresinde, emrinde ve neyinde. İkinci bak ne? فَعَلَ يَفْعَلُ Yani فَتَحَا يَفْتَحُ Üçüncü baktan gelirse. Örnek. وَهَبَ Yehebu. <Gülüyor> Bunu nasıl çekeceğiz? Aynen bu şekilde çekeceğiz değil mi? Hiç vahı buraya eklemeyeceğiz. Yehebu yehebâni yehebûne tehebû tehebâni yehebne tehebû tehebâni tehebûne tehebûne tehebîne tehebâni tehebne hebûne hebu. Heb hebâ hebû, hebî hebâ hebne. Değil mi? La teheb, la tehebâ, la tehebû, la tehebî, la tehebâ, la tehebne. Örneğimiz var mı elimizde? Örnek bilen var mı? Qânehebî'in, o'nunca bir anıysa. Değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'deki duvarların hepsinde ne diye geçiyor? Hep diye geçiyor. وَهَبْ لَنَا مِنْ Doğru mu? وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُونْكَ رَحْمًا Bana kendi katından ver diyoruz Allah Azze ve Celle'ye. Hep gibi. Üçüncüsü neydi? فَاِلَ يَفْعِلُ Yani? Hasibe. Kaçıncı bak? Altıncı bak. Örnek? Varis, Yerisu. Varis, Yerisu. Ne diyoruz buna? Yerisu, Yerisu. Doğru mu? Örnek verecek olan var mı? Vatika, Vatika gibi. Ama burada bir şey daha söyledi bize. Bir de dedi ki iki tane de fiil var. Yani bu saydığımız baklara girmediği halde onların da vavu düşüyor. Bunlara ne diyeceğiz? Kural dışı fakat Araplardan bu şekilde eşitilmiş. Kural dışı fakat Araplardan bu şekilde eşitilmiş. Birincisi şey, وطار bir de ye ta u. Başka? وَسِعَ يَسَعُ Bu zikretmiş olduğumuz kurallara uymamasına rağmen bu baktan gelen fiillere örnek olaraktan vermiş. Hangi bak bunlar genelde kudavli bu olması lazım dışarıda. Buna alime yalem ya bu Dördüncü baktan olmasına rağmen bu şekilde gelen fiiller. Devam edin. Hamlen lefikul makrun lefiki makruneyn li'nze fa hukmu ayni fiili ayni fiilinin hükmü ca'ib misafeli sahi sahihinin o, o zaman ne yaptık şimdi? Dedi ki açıklamaya gitmedi. Niye? Çünkü eee üzerinde haleti babları bize tafsilatta bir şekilde açıldığından, açıkladığından dolayı Dedi ki eğer lefife makrun gelirse yani aynül ve lâmül peş peşe illet harfleri olan fiillerden herhangi bir tanesi gelirse bunun ortasındaki harf değişmez. Aynı ne gibidir? Aynı sahih fiilin orta harfi gibidir. Hangisinde peki değişiklik olur? İlal neresinde gerçekleşir? İlal lâmül felinde gerçekleşir. Niye? Sebep mesela şu ana kadar öğrendiğimiz kaidelere aykırı bir şey söylüyoruz şu anda diyoruz ki lamur fiili ve aynur fiili illet harfi olursa yani peş peşe illet harfi olursa lefife makrun olursa bunun ortasındaki illet harfi sahih fiilin harfi gibidir. Hiçbir değişiklik olmaz. Peki değişiklik nerede olur? lamur fiilinde olur diyoruz. Doğru mu? E bizim öğrendiğimiz bütün illet kuralları bütün illet harfleri için geçerli değil miydi? Niye şimdi ayrımcılık yapıyoruz peki? Şundan dolayı. Çünkü ikisinde birden değişikliğe gidersek Kelimenin bünyesinde Araplardan işitilmemiş değişiklikler çıkacak ortaya. İkisinde birden, iki tane harfa birden bütün illet kurallarını uygularsa yani Araplarda duyulmamış olan kelimenin bünyesinde değişiklikler söz konusu olacak. Ondan dolayı bu sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmışlar? Burada bir istisna kılmışlar. Demişler ki değişiklikleri ve yelal kurallarını sadece kelimenin lamur yaparız. Mesela bize neyi örnek verdi burada? Nasıl? Tavva. Tavva'nın manası ne demek? Dürmek. Nasıl? Dürmek. Tavva. Kuranda örnek verecek var mı? Geçen de söyledim işte. يَوْمَنَطْوِ السَّمَاهِ كَتَيْي سِجِنْ لِلْكُدُمْ Biz o gün defterlerin durulduğu gibi, kitapların durulduğu gibi gökyüzünü durduracağız diyor. Başka? Daha yok mu Kur'an-ı والسماوات مطويات بيمينه O gün bütün gökler Allahu ze celle'nin sağlarında dürülmüş şeklindedir diye makwiyat buradan matwiyata matwiyaton yani ismi meful dürülmüş şekildedir tamam taviyat çekeceğimiz zaman neyi çekiyormuş gibi çekeceğiz gazayı çekiyormuş veya ramayı çekiyoruz tavayatwi rama yirmi ramayı çekiyor gibi çekeceğiz nasıl ramanın miminde hiçbir değişikliğe gitmiyor Sadece sonundaki ya değişikliğe gidiyorsak tavada da öyle yapacağız. Rama rana ya ramu, ramat ramada Nasıl çekeceğiz bunu? Tava. Tavaya, tavau, tava ya, tavu, tavat. Tavada. Tavayna. Tavayta, tavaytum, tavaytum, tavayti, tavaytum, tavaydun, tavaytum, tava tava bu şekilde. Bütün değişikliği yaptık? Sonda. Herkese şey de böyle rava da böyle. Rava Ravayi çekettiğim ravay yer aynı şey gibi. Ramay yer mi gibi ola? Nasıl çekeceğiz onu da? Hiç var diyor. Ramayı nasıl çekiyorsa onu da öyle çekeceğiz. Çünkü bunu sahip kabul edeceğiz. Hiçbir şey yokmuş gibi. bütün değişikliği en sonunda yapacağız. Okuyalım. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Gelince, fa'uk musafir fi alili fa'ulüsinü mübti, kefa'uk musafir fi alim al'tili, al'tilin fa'ulüsinü فوق العلامة شعريزيد عامل حين فوق العلامة خالد الناقد سيدناقس اللهم الفني جميل رخو وقاراقه gibi Vakıfli kafu kaf kalb, meksure şekilde, vizeli hau haziade lide, عند الوقفي سكون سكوني عنده, في Ve diyorum ki, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim, Tamam. Şimdi neyi anlattı bize bu sefer? Lafife mifruku anlattı. Lafife mifruk neydi? İçerisinde iki tane illet harfi var. Biri fiili, biri de fiili. Tamam. Ne dedi? Dedi ki böyle olan fiillerin birinci harfi kimi gibidir? Misal, Misal gibidir. O zaman ben vaka dediğim zaman vaka vaka nasıl ne? Vaka ya değil mi? Vaqay gazaresi nasıl gelir? Ver. Yav. Yav değil mi? Yav e Biz ne de misik misal fiilleri görünce misal olan bir fiil dara ve yadiru babından, faale yahinu yani ikinci baftan gelirse ne düşer? Ba düşer. O zaman vaqaya ne diyeceğiz? Vaqaya yuqiyud değil. Vaqaya yaqilu diyeceğiz, tamam? Ya <gülüyor> Tabi Tabii burada aslını söylüyoruz normal çekimi böyle vakayaki. Aslı. Fakat biz ne dönüşüm olmuş onu görmeye çalışıyoruz. Yakiydi diyeceğiz. Tamam. Şimdi ben bunu emir yapmak istiyorum, emre çevirmek istiyorum. Ne yapıyorduk emir yapacağımız zaman? Muzarat harfini atıyorum. Muzarat harfini attığımda bunun sonundaki muzarat e, harfini attıktan sonraki harf harekeli ise hemzeyi ihtiyacım yok olduğu gibi bırakıyorum. Ne kaldı? qiy kaldı. Doğru mu? Lefifi, mefruk olanların son harfinin hükmü ney? Sondaki illet harfinin hükmü nakıs. Nakıs olan fiilin hükmü gibi. Nakıs olan fiilin sonunu emir yaptığımızda ne yapıyorduk? Atıyorduk. Rana yer mi? Er mi? Gaza, yav, o zaman vakaya qiy. Bunu da atacağız. Attım bunu da. Geriye ne kaldı? Qiy kaldı. Şimdi güzel Normalde bu geriye qiy kaldı. Biz bunun üzerine, bu sukun üzeri olması lazım, doğru mu? Emir fiilinin olması lazım, sukun üzeri olması lazım. Şimdi iki seçenek var önümüzde. Ya bunu sukunlayacağız, e bu hem kelimenin başı hem sonu, tek bir tane harf var zaten ortada. Ee, emre uydurmak için sonunu sukun kılsam, doğru mu? Kendisiyle başlamaya müsait değil bu sefer. Emre uydurmak için, harfin kendisini sukun kılsam, kendisiyle başlamaya müsait değil bu zaman. Ne yapmış Arap? Bundan kurtulabilmek için, bunun sonra bir tane H getirmiş, vakfe ve durmaya en uygun harf ha. olduğu için sonuna H getirmişler, ne olmuş? Q. Bu ney? Bu müferdi, müferdi olan elmi, müferd-i mukadab. Q. Q. Tesniğe çevirsin diye ne diyorum buna? Q. Q. Q. Q. Q. Q. Ne diyeceğim? Q. Önünüzde yazıyor. Ne diyeceğim? Cemiy mühendis muhatap. Ne diyeceğim? Kıyna. Kıyna diyeceğim. Tamam. Niye çünkü oradaki ortadaki şey harf en yani sondaki harf ya olduğundan dolayı. Tamam? İlk harfi bütün ahkamı öğrendiğimiz kadarıyla şeyin ahkamı gibi misalin ahkamı gibi son harfin ahkamı da öğrenmiş olduğumuz nakiz olan fiilin ahkamı gibi. Bir saniye. Evet. Bu daha fa geldik öyle mi? Bu biraz uzunmuş. Bunu hepsini de konu olamaz. Bu vaktimizi doldurduk evet. mu? Dolmuş vaktimiz? Bunlarla ilgili örnekler yaparsanız, mesela şu o binada veya ota bunda lefifin mefuru ve lefifin makuru diye bize vermiş olduğu fiilleri tek tek burada anlattığı şekle sokarsanız daha kalıcı olur. Yani baştaki harfini ee, misal fiilin ahkamına, sondaki harfinin, nakız fiilin ahkamına göre örnekler yaparsanız daha kalıcı olmuş olur. Örnekleri zaten binada da gördük, maksutta da gördük. Şey mi soracaksınız?